Evet, açık radyo dinliyorsunuz. Saat gece yarısına ulaştı. Normal yayın akışımız devam ediyor ama biz dün ekip olarak buradayız. Şu saat itibariyle e, polisin etkinliği epey hızlanmış olduğu için göstericiler bir biçimde e, dağılmış vaziyette. Göstericiler derken de arkadaşlarımız, dostlarımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu dağılmışlık içerisinde çok sağlıklı bir bilgi akışına sahip ol olmadığımızı en başında söyleyelim dolayısıyla gündüzki gibi böyle bir haber merkezi işte yerine getiremiyoruz ama bütün bunlarla beraber acil duyurular için de buradayız. Burada. Burada. Aslında olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani çok fazla bilgi akışı var şu anda. İnternette sosyal medya yüzünden de böyle deniyor ama şu anda tek kaynağımız orası. Çünkü televizyonlar e, dizi gösteriyorlar. Evet. Başka yerlerde sesleniş, ulusa seslenmişler falan var. O yüzden bunlar başka mevzular ama sokaklar e, şimdi baya hareketlendi. İstiklal Caddesi'nde en son gördüğümüz en son bıraktığımız halindeyken aslında herkes e, yarıya katlanıyor. Yani bayağı bir kısmı yine eylemcilerle doluydu. Ve çok da huzursuz bir ortam yoktu. Arada bir gazı atıyorlardı filan. Ne zamandan bahsediyorsun? Bir, işte bir buçuk iki saat önce Senin falan. Senin de orada olduğun zamandan bahsediyorum. Evet, o konuştuğumuz zamandan bahsediyorum. Normal yine nispeten huzurdu diyebileceğimiz Ama şu anda değil. arkada da sesleri duyuyoruz evet, bu arada. Evet bu sesler, o sesler onu da Bu bir sesler Norveç var. televizyonundan sesler onu söylemek lazım. Mutlaka. Türkiye'de hiçbir televizyon yayınlamıyor ama şu anda ismini unuttum bir Norveç kanalının... Bir biçimde bir servisi burada varmış ve evet. sürekli yayın yapmaktalar. Overphonic e, programının altında aslında İstiklal Caddesi'nden canlı se e, sesle duyuyorsunuz. VGTV bu arada e, meraklarına da duyulur aynı zamanda. Evet sürekli bilgiler geliyor. Bir kısmını veriyoruz, bir kısmını veremiyoruz. Şu anda tünele gitmeyin çağrısı var mesela. Tünere en doğru. önemli o. Sakın kaçmayın diye. Biraz karışık. Evet. Ortalık. Mühim olanlardan biri belki onu söylemek lazım. Fotoğraf çekmeye mümkün olduğu kadar belgelemeye çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü mobese kameralarının da kapatıldığı söyleniyor. söyleniyor emin değiliz. Ama yine de zaten bu akıllı telefonlar bunun için varmış gibi. Tam da bu zamanlar için. Kesinlikle belgelemek her halükarda gerekiyor. Çünkü şiddet o bir biçimde gözden kaçacak ama bunun için müthiş bir ağ var elimizde. Hmm. Sosyal ağ. Bu evet. ilk doğrudan aslında elde tutulur, güvenilir bilgi demek e, olmasa da en azından bir biçimde tansiyonu hissetmemizi sağlıyor orada bulunmayanlar. Çin ve tüm dünya için de geçerli. Evet esasında. hiç de küçük bir direnişten bahsetmiyoruz zaten şu anda olanlar. Bütün dünyada konuşulmaya başlandı ve aynı zamanda AFÖ de öyle bir çağrı evet, yapmış, Onu da, yaptı. bunu da söylemiş miydik evet. bilmiyorum ama. Akşam konuştuk esasında bunu, giderek evet. büyüyecek bakalım. Evet. Şimdi çok da uzatmayalım. Oh. Okan'ın diyeceği bir şey var mıydı diye bakıyorum. Sen son aslında. zamanlarda geldi geldin? geldim. Terim hala Islak. yerinde, ıslak. Ee, biraz önce okuduğunuz mesaj gibi bir baya bir pusu var hı hı. ve e, biz ben en son Demirören'in oraya kadar e, gidebilmiştim. En son oradan püskürttüler artık. Yani evet. herhalde saat 12 tam geçti. Hadi artık biz yatalım şeklinde. Siz de. Hı hı. Siz devam. de evinize gidin şeklinde böyle bir, hakikaten tam 12'ye denk gelen bir püskürtme oldu. Öncesinde e, dediğin gibi şeye kadar vardı, Fransız kültüre kadar devam eden hı hı. duran bir kalabalık vardı. Kalabalığın en önemli artısı e, daha önceki benzer eylemlerde gördüğümüz gibi sağda solda bulunan hiçbir e, mağazaya vesaireye zarar vermemiş olmasıydı. En azından ben görmedim. Hı hı. Yani öyle bir şeyde e, rastlamadım. Evet. Olduğunu da görmedim. Yani zaten e, buradaki kalabalığın niyeti polise karşı şiddet uygulamak değil. Bırakın biz orada oturma eylemi yapalım demek. Ama yani buna da izin verilmeyen bir durum var. Kademe kademe püskürtülme durumu oldu. Böyle bir kıstırılma durumu var. İşte ben Alman Hastanesi'nin ara sokağındaydım. Bir sıra Selviler tarafından bir istiklalden attılar. Berbere kaçtık açıkçası. Sonrasında Galatasaray'dan çıkalım dedik, Demirören'den gelince Galatasaray'a kadar geldiklerini fark ettik. Hani o hamamın o tarafından sıkıştırıldık evet. VGT... ve sonuçta aşağı kadar indik tophaneye doğru. Buraya ulaştık. Evet, yani herhalde burada sabah olacağız evet. Öyle gözüküyor, zaten durmayacak gibi de hareket. Evet. Gün gibi bitmiş değil, bundan sonra da nasıl bitecek günler, onu da çok bilmiyoruz. Biz buradayız, haberiniz olsun. Evet. TV'den de görüyoruz, senin de dediğin gibi Volkan. Polis ilerliyor, giderek evet, ilerliyor evet. arkasında. Ben geldiğimde burada televizyondan gördüm. kapsül daha bırakmış bir de gaz. Gibi bir yani zannediyor. biz çevrecilik yapıyoruz. Onlar çevreyi daha da fazla kirleterek <gülüyor> püskürtme eylemindeler. Evet, şimdi istiklal sesler eşliğinde. Oğurfon 12.000'imize devam edelim. Telefon numaramız 343-40-40'da da